Yardım kuruluşlarına vekalet verip kurban kestirmek caiz midir? Kurban ibadeti önemli görevlerimizden biridir. İmkanımız varsa kurbanı bizzat kendimiz keseriz. Kurban kesmeye imkanımız yoksa, kendimiz bu vazifeyi yapmaya gücümüz yetmiyorsa veya beceremiyorsak, veya zamanımız müsait değilse herhangi bir şahsa veya kuruluşa vekalet vererek bu vazifeyi yaptırabiliriz, yaptırtabiliriz. Mutlaka kurban görevini kişinin kendisinin bizzat yerine getirmesi zorunluluğu yoktur. Zira mali ibadetlerde vekalet caizdir. Kişi kurbanını kendisi kesebileceği gibi bir hayır kuruluşuna veya hutta güvendiği birisine vekalet vererek kurbanını kestirebilir. Etini de fakir fukara'ya dağıtabilir. Efendim kendisi de yiyebilir, eş dostlarına da ikram edebilir.